Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz iknağım. Ee, ben alo. Buyurun efendim. Buyurun. Dinliyoruz Buyurun. sizi. Ben çocuğuma İrem ismini koydum. İrem isminin e, cennet bahçesi olduğunu biliyordum ama e, okuduğum bazı e, kaynaklarda yalancı cennet bahçesi olduğu söyleniyor. Hı hı. Yani Ahiretlere çocuğumuza koyduğumuz isimler sorumlu olduğumuzu biliyorum. Evet. Yani e, ne diyorsunuz bu ismin anlamı konusunda. Aslında. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurun hocam. Galiba İrem o ismi. çocuk sesi de İrem'in sesi olması lazımdı. <gülüyor> Galiba. Seyircimize de selamlar e, sunuyorum. Saygılar sunuyorum. İrem ismi İrem <gülüyor> zatil imet elleti lem yuhlak misluha fil bilat ve semudalladina cabus sahra bilvat fecr suresinde. Hı met elle yuklakmış dat İrem bağları diye de meşhur tabi ee, geçmiş dönemde yaşamış e, isyanlarıyla meşhur hmm. e, ve müthiş derecede e, yeşillik bağlık bahçelik yani bir dünyanın bir nevi cenneti şeklinde imar etmişler ya yani buradaki o, o bağlık bahçeliğe İram İrem ismini vermeleri o bahçelerin günahı yok. Yani siz toplumda affedersiniz çok kötü bir insan dinsiz ateist bir insanın ismi efendim işte Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin olabilir. Hı hı. Yani kötü bir insanın ismi güzel bir isim olabilir. O isme biz düşman olamayız. O isim o kişidir yani oradaki. Hı hı. Sen o isim ona değil de bir başkasına verilmiştir. Nitekim toplumda da nice insanlar var. İyisi var, kötüsü var. Kötü bir insandan, zulmeden, zalim olan bir insandan nice kötülükler görebiliyoruz. Ama ismi çok güzel. Yani şimdi o isme düşman olamayız. Onun için İrem ismi de geçmişte kötülükle anılıyor. Ama oradaki kötülükle anılması o insanlardır. O insanlardır. O insanların gaddarlığı, hmm. dine olan, Allah'a olan saygısızlığı ve kötü işler yapmaları. O, Yoksa, İrem bağlarında yaşayan halkın halkın kötüdür. Kötüdür, değil mi? E, Kuranda da zaten İrem bağlarının kötü olduğu söylenmiyor. Tam tersine çok muhteşem bağlar. Hmm. Ellet illem yuchlak misduhafil bilat demek. Eğer yüzünde bir benzeri yaratılmamıştı diyor. Hmm. Yüzünde bir benzeri yoktu. O kadar. Çok güzeldir. Yani. O kadar güzel. E, yani güzelliğinden bahsediyor. Onun için İrem ismini koymuşsa seyircimize. Hayırlı olsun diyoruz çocuğun da kendisine, vatanına, milletine inşallah hayırlı olsun. E, İrem ismi kötü değildir, kullanılabilir, kullanılabilir.